1931 numaralı konu Hazreti Peygamberin dua ve müdahalesiyle eşabdan bazılarının göz ağrısından kurtulmaları Ebuzer'in gözü Uhud gününde isabet aldı Hazreti Peygamber tükrüğünü sürdü ve o gözü diğerinden daha sağlam oldu